şeyler söyle ikilim iç bir şeyler söyle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 Ba ra ba ra bam pa ba ra li ra ba ra bam pa ba bir şeyler söyle iklim için bir şeyler söyle iklim için bir şeyler söyle iklim için bir şeyler söyle Sevgili dostlar, Açık Radyo 94.9 Babil'den sonra programında bu haftada birlikteyiz. Ben Ercüment Gürçay, teknik masada arkadaşım Barış Demirel'de programın yayınında bana destek veriyor. Programa 2015 yılının 12-13 Kasım günlerinde İklim İçin Hareketi'nin Boğaziçi Üniversitesi'nde düzenlediği forma destek olmak için, vokaliz grubundan Cengiz ve Tolga'nın moderatörlüğünde kurduğumuz İklim İçin Korosundan kısa bir Kayıtla başladık Koroya Vokaliz grubu Ruhis Dostlar Korosu, Boğaziçi Caz Korosu Boğaziçi Gençlik Korosu Ladies and Gentlemen Mavi Nota Halk Türkleri Topluluğu, Maviden Yeşile Halk Ezgileri Topluluğu buğday derneği gönüllüleri, Greenpeace gönüllüleri, işte ekoloji mücadelesi aktivistleri ve iklim forumu aktivistleri katılmışlardı. Eğitimsen Erbane topluluğu da Erbaneleriyle koroya ritim vermişlerdi. Forum'un ikinci gününde Boğaziçi Üniversitesi'nde sahne almış ve bir Karadeniz Türküsünü Bu Dünya bir pencereyi birlikte seslendirmiştik. Niyetimiz bu Türküyü bir gün sonra Galatasaray Meydanında yapılacak olan basın açıklamasında işte yüz küsür ile birlikte seslendirmekte ama o gün Paris'te Charlie Hebdo baskını yaşanmış ve çok sayıda dergi çalışanı sanatçı yaşamını kaybetmişti. Bu nedenle sadece basın açıklamasıyla ...o gün yetinmek zorunda kalmıştık... Elbette iklim için, iklim yıkımına e, karşı bir duyarlılık yaratmak için şarkı söylemeye bugün de, yarın da devam edeceğiz. Bugün stü stüdyoda bir konuğum var. E, i̇klim için korosuna da katılan e, Mavi Nota Halk Türküleri Korosu. E, geçen gün dokuzuncu yaşına bastı. E, bu grubun tetikleyicisi ve kurucusu, sevgili arkadaşım, mimar Kerim Erbaşı. Bugün konuk ediyorum. Onunla Mavi Nota'nın hikayesini... ...hikayesini konuşacağız, türküler dinleteceğiz ve tabii iklim yıkımına dair de muhabbet edeceğiz. E, hoş geldin Kerim. Hoş bulduk Ercüment. İstersen Mavi Nota'nın ve e, Mavi Nota Halk Türküleri ve Fortlor Araştırmaları Derneği'nin kuruluş hikayesini... ...kısaca senden dinleyelim, sonra devam edelim muhabbete. Hı hı. E, bu şansı verdiğin için teşekkür ederim öncelikle. Sen de hikayemizi çok iyi biliyorsun. Adım adım birlikte yaşadık. Keyifli. 6 Şubat 2009 <gülüyor> e, tarihinde bir hayalin peşine düşerek yola çıktık. Da. Ben amatör bir müzisyenim. Mimarım biliyorsun. Evet, evet. Amatörce halk müziğiyle ilgileniyorum. Bağlama çalmayı kendim öğrendim. Ne yazık ki e, eğitim alma şansım olmadı. Aynı zamanda e, ciddi bir sıkı bir doğa sever ve hayvan sever e, olmam hasebiyle <gülüyor> o yıllarda aklıma düştü. Bir e, müzik Topluluğumuz olsa amatör arkadaşlardan oluşan şarkılarımızı, türkülerimizi doğa için söylesek. Nasıl olur? Bu fikir aklıma düştükten sonra sen de çok iyi biliyorsun. İlk senle paylaştım. Evet. Ee, birlikte ilk kurucular kurulu toplantımızı yaptık. Bugün hala e, koromuzun şefliğini e, devam ettiren, bizle de birlikte yola devam eden... E, sayın hocam Çetin Akdeniz'in de katıldığı hı hı. Çetin e, hocadan da bahsedeceğiz evet, Sevgili Çayışma. Yusuf Başaran vardı evet. Kurucular Kurulu toplantımızda 5-6 arkadaş 6 Şubat 2009 tarihinde Bir Kurucular Kurulu toplantısı yapıp Yola çıktık evet. Çok kısa sürede e, büyüdük e, Çatalca'da Nesim Vakfı'nda Aziz Nesin'in çocuklarına evet, Türküler söyledik çıkmıştık, Türküler söyledik hem müzikal anlamda nitelikli işler yapmaya çalıştık, hem de e, çevreci koro misyonuyla e, yola çıktığımız için bunun içini doldurmaya dönük işler yapmaya çalıştık. E, Uzun Köprü Belediyesi ile sen de çok iyi hatırlıyorsun. Evet. ...birlikte bir etkinlik yaptık Ergen'e Havzası, Ergen'e'nin sorunlarıyla ilgili... ...Almanya'dan... ...Susi Korosu gelmişti. Freiburg'daki o otonom yerleşkenin bir korosu vardı arkadaşlarımız, evet. onlar da gelmişti. Onların da katılımıyla uzun köprü Muammer Belediyesi. Ketencoğlu vardı yine evet. konserde. Muammer, sevgili Muammer Ketencoğlu vardı. Onların katılımıyla hatta çok hoş bir sürprizdi benim için... Hı gene bandosuydu galiba. Lüleburgaz, evet, Lüleburgaz belediye, belediye bandosu. Belediye bandosu. <gülüyor> Onlar gelmişti. E, çok konserli. hoş arkadaşlardı. Evet, çok güzel. Sempatik arkadaşlar. E, salonu Ergen'in sorunlarıyla ilgili Doğru. şeylerle, pankartlarla Hı. donatmıştık. Çok güzel bir etkinlikti. E, biz gelişen süreç içinde Mavi Nota e, olarak bir HES etkinliği yaptık. E, HES'lere karşı Derelerin Kardeşliği platformuyla birlikte... Taşkış'la da bir etkinlik yaptık. Müzikli bir etkinlik. iki bölümlü. İlk bölümde HES'leri değerlendirdik. Neden HES'lere karşıyız? Ne getirir, ne götürür doğaya? İkinci bölümde müzikal etkinlik olmak üzere. Konserlerimizde iklimsel ekolojik sorunlara ilişkin mesajlar vermeye çalıştık. Kısa animasyonlar gösterdik salonda konser öncesi izleyicilere. Konser broşürlerimizin bir sayfasını mutlaka Iklimsel ekolojik sorunlara ayırdık. Evet. Bütün konserlerimizin broşürlerinde bunu görebilirsin. Sen de biliyorsun çok evet. iyi. Evet. Çevreci koro sıfatının içini doldurmaya çalıştık. 2014'te dernekleştik. Hı hı. Kurumsal bir nitelik kazandık. 2014'ten bu yana kurumsal bir çatı altında dernek olarak devam ediyoruz. Yine iklimsel ekolojik sorunlarla ilgili mesajlar vermeye devam ediyoruz. Ee, geçtiğimiz 28 Ocak e, Bakın, Cem, Bakırköy Bakırköy'de. Cem Karaca Kültür Merkezi'nde bir konserimiz oldu. Orada da yine konser girişinde iklimsel ekolojik sorunlara değindik. Hı hı. Yola devam ediyoruz. İstersen şöyle yapalım. Şimdi Geçen hafta o Bakırköy Cem Karaca Kültür Merkezi'ndeki konserde bizim derneğimizin sevgili başkanı Rabia'nın bir e, seslendirdiği bir e, şarkı vardı. Bu Lübnanlı şarkıcı Feyruz'un bir şarkısı. Aslında ben o ...konser kaydını dinletmek istiyordum... ...ama çok kötü bir kayıt almış almışım... Evet. E, ...dilersen şimdi bu şarkıyı... ...Feyruz'dan dinleyelim... ...hatta bu şarkıyı... ...Feyruz'un işte solcu entelektüel oğlu... Ziyad, ...Ziyad Rahbani... ...yazmıştı... ...dilersen... E, ...Feyruz'dan dinleyelim ve... ...sevgili başkanımız Rabia'ya da buradan bir selam gönderelim... ...harika, Bint el Şalabiya... ...Şalabiyalı evet. kız... ...tamam, Ferruz'dan dinliyoruz... Kurulduğu günden bugüne kadar e, sevgili Çetin Akdeniz hocamız çalıştırıyor. Biraz da ondan söz etmek gerekirse ne diyebiliriz? Yani tabii ki özverisine diyecek yok e, usta müzisyenliğine ama ben bir de senden e, dinlesin istiyorum evet. dinleyicilerimiz Çetin hocamızı. Çetin hocamız 6 Şubat 2009 Kurucular Kurulu toplantısından bu yana sabırla bizle birlikte sağ olsun bu kadar büyük bir virtüöz... Bizi hiç yalnız bırakmadı. Bütün amatörlüğümüze, hatalarımıza rağmen birlikte yol alıyoruz. E, Çetin Akdeniz, e, Nida Tüfekçi'nin, Arif Sağ'ın, Talip Özkan'ın e, hepsi birbirinden kıymetlidir kuşkusuz ama. Takipçisi. En kıymetli, en nitelikli öğrencilerinden ve takipçilerinden. E, Çetin Hocam'ın hayran olduğum pek çok yönü var. Müzikal olarak ama benim en fazla önemsediğim. ...yöre tavırlarına... E, ...ciddi biçimde sahip çıkıyor. Evet. Yöre tavırları çok önemli. Hı hı. Yöre tavırlarının bittiği yerde... ...halk müziği de biter. Ben buna inanıyorum. Çetin Hocam bütün dinletilerinde... ...albümlerinde, bütün etkinliklerinde... ...yöre tavırlarını ön plana çıkarır. E, Yozgaz Sürmelisinden... ...Silifke'den... E, bir ...Düz Horon'dan... ...Zeybek'ten... ...Anadolu'da aklınıza ne kadar yöre tavırı geliyorsa... Hepsine sahip çıkar, hepsine yer verir dinletilerinde. Bu çok kıymetli. Yara tavırları biterse çünkü halk müziği biter. Ee, bu açıdan Çetin Hocam çok kıymetli. Birlikte yola devam ediyoruz. Ben sabrına hayranım. Buradan tekrar teşekkür ediyorum kendisine. Sevgi ve muhabbetlerimizi gönderelim evet, Çetin evet. buradan. Bir de tabii kayıplarımız oldu ya. Onlar da bence söz edelim. Mesela Murat Kaya arkadaşımız bu süre içinde hayata veda etti. Yine Gamze Ömeroğlu arkadaşımız. Yani ruhları şad olsun. Hatta geçen gün e, halk müziğinin değerli bir sanatçısı hayata veda etti. Çetin Hocam'ın çok da yakın dostuydu, çok da severdi. Nuray Hafiftaş. Ruhları şahat olsun diyelim. Evet, ee, i̇stersen evet. şimdi Çetin hocamızdan hem Murat hem Gamze ve hem de Nuray taşın anısına bir Azeri oyun havası dinleyelim. Ne dersin? Kaytağı. Harika olur. Peki Çetin hocamdan dinliyoruz. Ee, kaytağı. Sevgili dostlar, Açık Radyo 94.9... ...Babil'den sonra programında... Ee... Bugün bir konuğum var, 2009 yılında kurulan ve bu yıl dokuzuncu kuruluş yıl dönümünü hep birlikte kutladığımız... ...Mavi Nota Halk Türkleri topluluğunun işte kurucusu, emekçisi Murat Kerim Erbaş. Sevgili Murat, bir de bizim Çetin Hoca'nın babası Ragıp Usta'yı da geçen yıllarda kaybettik. Biraz ondan söz eder misin dinleyicilerimiz için? Belki tanımayanlar vardır. Ragıp e, Usta'yı, Ragıp Amca'yı e, demek istiyorum. Abiyiz. Ben çünkü şahsen tanışma fırsatı buldum kendisiyle. Hı hı. Ömrünün son yıllarıydı ama e, tanışma şansım oldu. İnsan olarak bir kere çok sıcak, hı hı. çok sıcak bir insandı. E, Ragıp Usta, bağlama imalatının en kestirme ve teknik ifadesiyle bağlama çalgısının, bağlama imalatının algoritmasını kuran e, insandır. Bugünkü e, teknik anlamda işte tekne boyu, sap arasındaki orantı, e, göğüs genişliğiyle tekne derinliği arasındaki orantı gibi bunların algoritmasını kuran ve bugün pek çok bağlama virtüözünün elinde gördüğünüz icralarında kullandıkları bağlamaya bu son şeklini veren insandır. Bunu pek bilmezler. Yani işte bağlama ustası ama bu çok önemli şu an çaldığımız ben de bilmiyordum açıkçası evet bu yani bu bağlamanın algoritmasını e, Kur'an insandır Ragıp Usta ve ürettiği bütün bağlamalar hakikaten e, bir 50 yıl 100 yıl sonrasının Stradivarius'u niteliğindedir ona yanıyorum <gülüyor> ne zaman hayata veda etmiştir Ragıp Amca ee, üç, sene üç, yıl üç, oldu, yıl oldu. üç yıl oldu yıl oldu 3 yıl oldu geçtiğimiz cumartesi günü ölüm yıl dönümüydü biz de korumuzda Ragıp Amca'yı andık. Bilmiyorum. Ondan bahsettik. olsun. Çok kıymetli bir insandı. Çocukları atölyeyi devam ettiriyor şimdi. Hı hı. E, Çetin Hocam'ın ağabeyleri, hı hı. Cihan hı hı. ve Rafet. Hı hı. Çok kıymetli bir imalatçıydı ama dediğim gibi teknik olarak bağlamaya bugünkü son şeklini veren insandır. O açıdan çok önemli. Hı hı. Uşağı olsun, devri Uşan daim olsun, ışık de, içinde yatsın. Devri daim olsun evet. diyelim. Şimdi istersen şöyle bir kayıt var. Çetin Hocam, bu ok meydanındaydı değil mi atölye? Evet, Çağlayan Orada yapılan bir fidayda kaydı var. Hmm, ben onu harika. dinletelim istiyorum. Hem de Ragıp ustamızın, Ragıp amcamızın da ruhuna evet. bir selam gönderelim istiyorum. Evet, harika. Şimdi Çetin Akdeniz'den dinleyelim. Fidayda. ...Evgili Murat bir de ben bu yıl Dünya Toprak Ana gününde bir özel bir program yapmıştım... ...işte orada demiştim ki işte veda, vegan olmak gerekli ama hani çoğumuz için bu hiç de kolay değil... ...bu hani öznel bir durum tespitiydi... ...işte ben yaklaşık beş yıldır et vesaire yemem... ...yani işte aynı gezegende birlikte yaşadığım canlıların da... ...en az biz insanlar kadar yaşamak ve mutlu olmak hakları olduğunu düşünüyorum... ...işte sesi, gözleri, kanı, canı olan hiçbir canlıyı yemeyeceğimi düşünüyorum... ...ama ne bileyim işte bahçemde yaşayan, çocukluğumdan beri mahallelim olan birlikte zaman geçirdiğim işte tavukların yumurtalarını yedim. Halen de yiyorum. Ya da şu an yaşadığım işte köyün meralarında dolaşan hayvanların sütünden annemin yaptığı yoğurdu ve yine işte bizim köylülerin ürettiği peyniri de yıllardır yedim ve çok seviyorum ama ve vazgeçemem bunlardan. Zor anlamında bir tespitti bu. Programdan sonra tabii vegan arkadaşlarımın tepkisini de aldım. Elbette ben de biliyorum ki hani yaşan bilir ...bir yeryüzü ve... ...işte sürdürülebilir bir... ...yaşam için günümüzün endüstriyel... ...hayvancılığına... ...son vermekten başka çare yok... ...sen ne diyorsun bu konuda yani... ...ne yapmalıyız Kerim? Evet sevgili Erzümen... ...veganlık, vejeteryanlık... ...aslında çok uzun bir konu belki uzun uzun... ...ayrı bir programda konuşmak lazım ama... ...konuşuruz. E, ...konuşalım... Kısaca değinmek gerekirse öncelikle bir iki e, bilgi vereyim. Şimdi vejeteryan kelimesi nereden geliyor? Hı hı. E, latince vegetus'tan geliyor. Çok uzatmadan böyle kısa bilgiler Tabii, vereyim. Yani ilgilendir. bazı e, insanların, arkadaşların zannettiği gibi vegetable hı. sebze sözcüğünden gelmiyor. Hı hı. E, vegetus sözcüğünden geliyor latince. Canlı, hayat dolu, sağlıklı anlamında bir sözcük. Evet. Veganlıkta yine belli bir kesimin zannettiği gibi böyle son birkaç on yılın e, marjinallerinin ürettiği bir yaklaşım değil çok eski hı hı. E, belki 2000 yıl öncelerine dayanan vegan vejeteryan yaklaşımlar var e, tarihi bulgulara göre hı hı. E, mesela MÖ 500 yıllarında yaşamış Yunanlı matematikçi Pisagor hı hı. Ee, hayvanlara karşı iyi, merhamet duygusunu, adalet duygusunu ön plana çıkararak bir beslenme rejimi olarak vejeteryanlığı desteklediğini açıklıyor, ortaya koyuyor. Hı hı. O kadar eskilere dayanıyor ama 19. yüzyıl ortalarında e, veganlık bir kavram olarak kurumlaşmaya başlıyor. İngiltere'de bir grup e, vejeteryan bir araya gelip e, bir vejeteryan... ...dernek oluşturuyorlar. Yine 1900'lerin ortalarında... E, ...vegan kavramı ortaya çıkıyor. Hmm. E, değişik ülkelerde işte Amerika'da, Avrupa'da... E, ...vejeteryan dernekler yaygınlaşmaya başlıyor. E, Vejeteryan kelimesinin ilk üç... ...ve son iki harfini birleştirerek... ...vegan kelimesi türetiliyor. Tamam. Bugün... Vejeteryan kavramı e, bu konuya yaklaşım açısı itibariyle çok e, çeşitli. Tabii benim yaklaşımım öncelikle etik. Ben etik bir veganım öyle söyleyeyim. Şimdi buna bu konuya bir beslenme rejimi olarak bakanlar var. Evet. Böyle bakmak mümkün işte ben sağlıklı yaşamak için hayvansal ürün tüketmemeliyim diyenler de var. Hı hı. Bu sebeple vegan olanlar var. Burada gireyim araya ben mesela böyle düşünmüyorum. Benimki evet. de yani ahlaki ve hani o ne bileyim o, o canlıların da yaşama hakkına saygılı olmalıyız kanısındayım. Yani o, onlar da çünkü çeşitli duygular var yani örneğin kuzular bir aradayken oynuyorlar mutlular ama aradan çektiğin anda panik oluyor filan. Ya da ne bileyim işte ben çocukluğumdan hatırlarım. Tavuklar güneşin altında yatardı. Önce bir sağ evet. kanadını kaldırır. Sol, sol kanadını. Mutluydu. Kümeste üç beş taneydiler filan. Ama herhalde bugün bu endüstriyel hayvancılık... Tamamen bir işkence şeyine dönüştü bu hayvanlar Kesinlikle. için, dostlarımız için. Kesinlikle. Bana neden vegansın diye sordukları zaman ben biraz espriyle karışık, Paul McCartney'in bir sözüyle karşılık veriyorum. Ben sağlık nedenleriyle veganım ama kendi sağlığım için değil, kuzunun sağlığı için. Evet, evet. Diyeyim. Aynen, ben de biraz böyle bakıyorum. Ee, hayvanlar da aynı bizler gibi anne olma, baba olma, çocuk olma, e, sevinme, korkma, yorulma, terleme, heyecan duyma... Oyun oynama kabiliyetine sahip birer birey. Onlar birer birey. Nüfus kağıtları yok ama. Birey kesinlikle katılıyor. Onlar birer birey. Hı hı. Acıları, hisleri bizden hiç farklı değil. Onların, gözle onların gözlerinin arkasında da e, bu dünyaya iz olarak bırakacakları bir yaşam deneyimleri var. Hı hı. Benim vegan olmamın sebebi onların bu deneyimlerine, onların bu hislerine, hı hı. E, onların acılarına. E, duyduğum saygı Kesinlikle. Hayvan kullanımını 7 yıl önce hayatımdan çıkardım e, Tabi bunun Başka getirileri de var Öncelikli sebebim tamamen etik Etik hı hı. bir veganım veganım dediğim gibi hı hı. Ama sağlık açısından da hı hı. Bugün artık bütün bilim adamları Kabul ediyor ki Veganlığın karşısında durabilecek bir yaşam biçimi yok hı hı. Sağlık açısından Bu ayrı ve uzun bir konu hı hı. E, Başka pl platformlarda belki konuşulabilir hı hı. E, iklim boyutu var çok Kesinlikle. önemli. Hı hı. E, bir kilo et üretmek için sevgili Argüment, yaklaşık 200 kilo tahıl, e, 15.500 litre su harcıyoruz. İnanılmaz. Afrika'da her altı saniyede bir çocuk e, bu tahıla ve bu suya ulaşamadığı için ölürken. Korkunç. Sadece bir kilo et için. Dünyadaki toplam tahıl üretiminin yüzde kırkı. Dünyadaki ekilebilir alanların yüzde yetmişi hayvancılık endüstrisine hizmet ediyor. Korkunç. Her yıl yaklaşık 10 milyar hayvan insan tarafından doğal üreme döngüsü dışında zorla üretilerek çoğaltılarak suni yöntemlerle Hı -hı. tecavüzle Hı -hı. üretilerek öldürülüp e, yeniyor. Ve... O kadar çarpıcı bir gerçek var ki küresel ısınmadan, iklim değişiminden bahsediyoruz. Hepimiz bu konuda duyarlıyız. Evet, yıkım, değişim demeyelim artık bence. Evet. İklim yıkımı. İklim yıkım yıkımından Geri yani. dönüşü olmayan bir yere doğru gidiyoruz. Ama ne yazık ki iklim yıkımından, küresel ısınmadan bahsederken hep konuştuğumuz fosil yakıtlar, hı hı. kömür, doğalgaz, petrol ve bunların yol açtığı sera gazı salınımı. Toplam sera gazı salınımının içindeki payı bütün bu fosil yakıtların sadece yüzde 48, evet. yüzde 52'si hayvan endüstrisi kaynaklı. Hı hı. O kadar dehşet verici ve çarpıcı ki, nedense ama iklim aktivisti örgütlerin e, pek çoğu bunu görmüyor, e, bilmiyorlar diyemiyorum. Evet. Ama görmüyorlar. Bu da çok önemli bir boyutu hı hı. E, veganlığın, sağlık bir boyutu dediğim gibi. Ama öncelikle ...hak, adalet, eşitlik, özgürlük. Doğru. Bu Amazon'daki yağmur ormanları... ...hayvan üretimi için... ...budanıyor değil mi? Yani... Kesinlikle. Otlak olarak... ...açılmak üzere kesiliyor. Hı hı. İşte tahıl üretimi hayvan endüstrisine dönük... ...tahıl üretimi amacıyla açılıyor... ...ormanlar. Yüzde yetmiş dünyadaki... ...toplam ekilebilir alanların... ...yüzde yetmişi hayvancılık... ...endüstrisine hizmet ediyor. Korkunç. O kadar büyük bir kaynağı... ...seybetmemiz... <gülüyor> Hı -hı. tasarruf etmemiz mümkün ki basit bir dönüşümle Hı -hı. hem vicdanımızı hem sağlamızı Hı -hı. hem hayvan dostlarımızı hem de gezegeni korumamız Kesinlikle. çok kolay Hı -hı. bize bir adım yakın Doğru. küçük Ama, bir adım Amazon demişken sanıyorum bir gemiyle bugünlerde oradan çok sayıda büyük baş hayvan geliyor değil mi yani evet. hangi koşullarda geliyor o geminin tıkış tıkış ambarında yani neden et, oradan evet. kesilmiyor peki? Yani evet. neden? Hani madem ki edilecek bu canlılar, neden o bir de işkence yapılıyor geminin lambarında o kadar gün? Ucuz et e, temini amacıyla Brezilya ile bir anlaşma yapılmış, oradaki bir tedarikçiyle. Brezilya'dan e, Türkiye'ye gemilerle canlı hayvan getiriliyor. Bu hayvanların limanda gemiye yüklemek üzere bekletildikleri süre içinde yaşadıkları koşullar... Gemiye yüklendikten sonra geminin içinde yaşadıkları koşullar Brezilyalı hayvan aktivistleri, Brezilyalı vegan, vegan aktivistler tarafından görüntülendi. Hmm. Ortaya çıkarıldı ve bu gemilerin limandan çıkışı durduruldu. Hmm. Geminin içinden e, gelen fotoğrafları görseniz yüreğiniz parçalanır. Hayvanlar dizlerine kadar, bellerine kadar kendi dışkıları içinde yüzüyor. Hmm. Pek çoğu ölüyor daha gemi hareket etmeden limandan. Hmm. Gemilerin içinde büyük öğütme makineleri var. Bunlara dev birer kıyma makinası diyebiliriz. Hı -hı. Hastalanan hayvanlar, ölen hayvanlar, öğütme makinalarında öğütüp okyanusa salınıyor. Yani e, gemideki manzara korkunç. Brezilyalı hayvan aktivistleri e, biraz olsun bu koşulları iyileştirebilmek için gemilerin limandan çıkışını engellediler. Hı -hı. Ama şu anda Nada isimli bir gemi Türkiye'ye doğru geliyor yolda Hı -hı. 27 bin e, birey taşıyor içinde. Hı -hı. ...27 bin hayvan dost taşıyor. Hı hı. Bu hayvanların... ...büyük bir bölümü belki şu anda ölü. E, Mersin Limanı'na gelecekler. Ölenler ne oluyor peki yolda yani? Ölenler demin dediğim C gibi gemilerin içinde, içinde... mi getiriliyor? Şimdi tespit ettiklerini... ...gemide e, dev öğütme makinaları var. Yani öğütme makinalarının içinde... E, ...öğütüp... ...dev makineler bunlar. Hı hı. E, öğütüp okyanusa salıyorlar. Bu gemi... ...21 Şubat'ta Mersin Limanı'na gelecek... Brezilyalı hayvan hakları aktivistleri Türkiye'deki vegan aktivistlere de çağrı yaptı işte Hı -hı. bununla ilgili bir şeyler yapın Hı -hı. bizi destekleyin sesimize ses olun ee, hayvan ithalatını canlı hayvan ithalatını hayvan ithalatını durduralım şeklinde Hı -hı. Türkiye'deki veganlardan aktivistlerden de bu konuda bir e, girişim bekliyoruz açıkçası takipçisi oluruz yani evet bir de şöyle yani Kerim sen bu konularda gerçekten mücadele ediyorsun yıllardır mesela Yeşil Gazete'ye bir vegan köşesi yazabilirsin. Ya da ne bileyim arada bir Hı -hı. bu programı hayvan hakları üzerine yapalım. Yani yine tabii türküler, şarkılar çalalım ama yani konuk edelim mesela bu Hı -hı. konuda mücadele eden insanları burada. Ben var mı yani? Bu tabii köşe... tabii seve seve. Bence açık. Seve seve. Yani... Artık bir dernek var Türkiye'de. Türkiye Vegan Derneği. E, Sayın Ebru Arıman dernek başkanı. Hı hı. E, Türkiye Vegan Derneği'nin de bir takım etkinlikleri var. Bu NADA gemisiyle ilgili de bir basın açıklaması yaptılar. E, sevgili yazar, çevirmen Zülal, Kalkan'delen denen e, tabağındaki yüz diye bir e, çevirisi var. Şiddetle tavsiye ediyorum. Hı hı. İnsanı çat diye bir anda vegan yapabilecek bir e, hı hı. kitap. Süper. Ee, bunları davet edebiliriz Bunlarla tamam, programlar tamam. yapabiliriz Çok güzel olur Bunları yazdım Harik abi olur. Yeşil Gazete tamam. e Vegan köşesi <gülüyor> ve Açık Radyo evet. Babil'den sonranın Gelecekte bu konulara da biraz Yer vermesi İstersen yani şöyle benim arzum insanlar arasında ve insanlarla diğer canlılar arasında artık barışın kurulması en büyük dileğim. Şimdi istersen bu e, Ergen'e için bir araya geldiğimiz Alman Susi Korosu'ndan bir barış şarkısı dinleyelim mi? Harika olur. Tamam o zaman Susi'den dinliyoruz barış şarkısı ve e, Türkçe söylüyorlar. Sevgili dostlar, bugün e, Açık Radyo Babil'den sonra da bir e, konum var. 9. E, kuruluş yıl dönümünü kutladığımız Mavi Otel Türkleri Topluluğunun kurucusu sevgili arkadaşım mimar e, Murat Kerim Erbaş. E, şimdi istersen senden de ben bir türk rica edeceğim ya var mı öyle bir istek yapabilir miyim? Nazen'deyim mesela çalalım mı Azeri Türk'ü? Erzümet var tabii çalalım ama Çetin Hocam'dan bu kadar bahsettikten sonra ha. ben nasıl sazımı el, el, sazı elimi alıp çalacağım bilmiyorum deneyelim. Tamam, tamam abi. <gülüyor> Hadi bakalım dinliyoruz. Çetin Hocam dinlemiyordur umarım. <gülüyor> ee, Nazen'de ee, bir Azeri Türk'ü Kerim Erbaş'tan dinliyoruz. Saçlarıma Bahar küley Nazende Sevgilim yadıma düştün. Sen şimdi daha Selal'er Bey Gurbette sevgilim aklıma düştüm nazende sevgilim yadıma düştüm gurbette sevgilim akıllıma düştüm nazende sevgilim yadıma düştüm. Gözlerim yoldadır, kulağım seste Seni unutmaram, ben son nefeste Ey ceylan bakışım Sevgilim yadıma düştün nazende sevgilim yadıma düştün sen de tekçe benim yadıma düştün nazende sevgilim yadıma düştün yaşa sesine yüreğine sağlık kerimciğim ben de arada ufak ufak katıldım ama <gülüyor> artık kusura bakma şey bir de bizim Yaşar abimiz vardır Yaşar Özürküt o da bizim yani Mavi Notayı kuruluşundan beri destekledi ee, işte şimdi de geçenlerde de ben radyoda da konuk ettim onu şimdi bir türkü daha ben senden rica etsem bir Kırşehir türküsü var diye bu suda balık oynuyor. Evet. Ee, bunu da Yaşar abiye bir selam e, gibi kabul edelim. Onu da bir selam yollayalım buradan. Evet Yaşar abiye çok selam. Çok kıymetli e, dört ciltlik bir çalışması var biliyorsun. Evet. Öyküleriyle evet. türküler. Burada bahsetmiştik onlar Sürekli da. Sürekli bir başucu başvuru tamam. eserimiz Aynen. Suda balık oynuyor. Hı. Senden dinliyoruz o zaman. Bir kırşehir türküsü. Suda balık oynuyor. Suda balık oynuyor. Canım sana. Kayınıyor, canım sana kaynıyor Düştüm merhamet size Düştüm merhamet size Hiç halimden bilmiyor Hiç halimden bilmiyor Sen allar ben kırmızı yine doğdu unutam yıldızı doğmayan unutam yıldızı. Balık yan gider, açma yaram kan gider, açma yaram, kan gider. Açma güzelsineni, açma güzelsineni, cahilim akıllım gider. Cahilim aklım gider Leli leyli -le -le, köylü bızı Sen avlar ben kırmızı Leli leyli -le -le, köylü bızı Sen avlar giy ben kırmızı <gülüyor> Yine doğdu tan yıldızı Dolmaz olsun tan yıldızı Eyvallah. Sağ ol, sağ ol, sağ ol. Ağzına, yüreğine sağlık. E, kayıplarımız oldu. E, onlar için ruhları şad olsun diyoruz ama e, yaşayan ve bugün işte hastalıklarla mücadele eden arkadaşlarımız da var. Onlardan bir tanesi de Siyasiya e, bent grubundan sevgili Bizon Murat. ...işte şu anda hastanede yatıyor... İşte, ...tüberküloz teşhisi kondu ve... ...tedavi süreci de devam ediyor... ...uzun bir tedavi olacağı söyleniyor ve işte... ...bu süre zarfında da... ...sokaklarda bazen rastlardık... ...işte siyasiya ben cd'leri diye bağırarak... E, ...hayata tutunmaya çalışırdı... ...şimdi arkadaşlar onun için bir destek kampanyası başlattılar... ...işte grubun davulcusu Erdem Göymen hesabına... ...adına bir hesap açıldı... Oraya işte desteklerini desteklerinizi bekliyor arkadaşlarımız. İşte yollanan her kuruş işte Murat'ın sevgili annesi Gülsüm teyzeye verilecek ve hastane masrafları için kullanılacak. Kısa bir süre sonra da bir dayanışma konseri düzenlenecek Murat için. Şimdi ben burada uzatmak istemiyorum. Bu dayanışma bilgilerini Facebook Babil'den sonra sayfasından da takip edebilirsiniz. İşte bugün de Yeşil Gazete'ye Murat'ı anlatan bir yazı yazmaya çalıştım. Oradan da dayanışmaya dair bilgi edinebilirsiniz. Şimdi ben siyasi Band grubundan işte Murat'ın vokaliyle seslendirdikleri bir şarkı dinletmek istiyorum. Hayyam. Hayyam. Şu cahillere bak Dünyaya egemen onlar Onlardan değilsen eğer Sana zalim derler Onlara kaldırma hayyan Onlardan değilsen Zalim derler, onlara aldırma hayyan dostum, dostum. Hiç hiçbir şey görmüyorlar, görmek istemiyor. Demiyorlar, şu cahil... Onlardan değil sen eğer sana zalim derler onlara aldırma hayran yan ve takipçilerinin devri daim olsun diyelim. Sevgili Murat'a da bir an önce şifa diliyorum. Sevgili dostlar bugün de Babil'den sonra programının sonuna geldik. Bugün dokuzuncu yılını geçen günlerde kutlayan Mavi Nota Halk Türkleri topluluğunun kurucularından sevgili arkadaşım Murat Erbaş konuğumdu. İşte muhabbet ettik. Mavi Nota'yı konuştuk, ve veganlığı konuştuk. Bundan sonra da zaman zaman aynı konuda burada bir araya geleceğiz. Bir de işte artık herhalde sanıyorum Murat'ın yazılarında, şey pardon Kerim'in yazılarında Yeşil Gazeteden takip edebileceğiz. Sevgili Kerim katıldığın için çok teşekkür ediyorum. Mavi Notanın yolu açık olsun. Her zaman Hı. aranızdayım biliyorsun. Dilersen var mı diyeceğim bir şey? Ben teşekkür ederim Ercüme bu fırsatı verdiğin için hem, hem Mavi Nota adına Eyvallah. hem Hayvan Dostlar iklim doğa adına. Çok Eyvallah. teşekkürler. Dilersen programı muammer ve arkadaşlarından dinleyeceğimiz bir konser kaydıyla kapatalım. Ee, Arpa Buğday Daneler. Ee, gezegenimizin üzerinde insanların ve tüm canların birlikte barış ve huzurla yaşayacakları bir gelecek dileğiyle... ...hepinize sağlıklı, huzurlu bir hafta diliyoruz. Haftaya aynı saatte Babil'den sonra da yeniden bir, araya, bir arada olabilmek dileğiyle esen kalın. I'm your abdilden sonra. Rüzgara bırakılmış sesler. Hazırlayan ve sunan Erdemen Gülçay.